Biri tatlı, susuzluğu giderici, öbürü tuzlu ve acı, iki denizi salı veren, birbirine karışmadan akıtan fakat aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan odur. İnsanı bir parça sudan yaratıp da soy ve evlilik bağından oluşan bir sülale haline getiren de odur. Sonra Rabbin her şeye kadirdir. Buna rağmen bir kısım insanlar kendilerine tapmaları halinde fayda, tapmamaları halinde zarar veremeyen bir takım şeyleri tanrılaştırıp Allah'tan başka onlara ibadet ettiler. Zaten kafir Rabbine karşı hep batıla arka çıkar. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik." de ki "Benim bu hizmet için sizden istediğim hiçbir ücret yoktur. Tek isteğim